Yani açlıyorum 94.9'u ben sana bak buradan haber göndereceğim diyorum peki abi diyoruz <gülüyor> şimdi Aytekin'e haber gönderiyorum Aytekinciğim inşallah dinliyorsundur ben görmüyorum yine mi evet nasılsın çekirge İyiyim teşekkürler biz yine konuşamadık programdan önce adet olduğu konuşmuyoruz üzere konuşmuyoruz zaten konuşmuyoruz iki İl olurak e vaktimizde olmuyor zaten vaktimizde olmuyor ben üç dakika önce geliyorum çünkü. <gülüyor> Evet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 ...en az üç anlama gelen bir... E, ...formül bulmuş. Ben en azından görebildiğim... E, ...anlamlarının çevirilerini... ...söyleyeyim. Bu du, durua... ...ala filosofi. İlk anlamıyla... ...hukuktan felsefeye... ...anlamına gelebiliyor. Hı. E, i̇kinci anlamında... ...felsefe hakkı hakkında... ...yani felsefe hakkı üzerine veya... E, ...anlamına gelebilir. Ya da durua'nın... E, ...dura çünkü hem hukuk hem de doğrudan... ...ya da doğru demek... ...doğrudan felsefe anlamına gelebilir... ...Düdra'ya filozofi... Ee, ...ya da hepsi tabii... Ee, ...bütün içerikleri anlamlarla beraber... ...şimdi bu kitabın... ...önsüzünün... Hak'tan felsefeye geçiş... ...nasıl? T olabilir tabii... ...değil mi? Dan A... Evet... ...hukuktan ya da haktan... E, ...felsefeye evet... ...peki... Peki. ...şimdi bu ön sözün beşinci bölümünde... E,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 Ee, en temelde toplum eleştirisidir. Yani bu işte hakların düşünülmesi ve ortaya konması Biz, yani bir sürü e, toplumsal bozukluklara karşı düşünülmüş çareler olarak yapılmıştır. Evet. Bunu da yapan düşünürlerdir işte. Yani siyaset felsefesi denen şey yani evet. toplum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 olarak en geniş anlamında belki meşru olması, öğretilebilir olması ve bu haklara aslında yani bu hakların temellerini sorgulayan bir şey olarak meşru olarak işte öğretilir olması eğitim kurumlarında bir ders şeklinde verilmesini, bir disiplin olmasının ne kadar paradoksal bir şey olduğunu sanıyorum, sorumsallaştırıyor burada. Niye paradoksal olsun? Yani hukuku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 İçinde yapılan felsefe, yani baktığımız zaman çağda, <gülüyor> o demin sözünü ettiğim işi hiçbir zaman yapmaz zaten. Yani toplum toplumsal işte yani kurallara bilmem nelere falan uygun olarak yapılır kurumların içinde. <gülüyor> Şimdi yani felsefe, tari felsefe tarihinde çok garip bir garip bir çarpıtma yapılır hep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 ya dinsiz sayılıyorlar, ya e, dışlanıyorlar e, ve yani ancak kendi yani ölümlerinden yüzyıl yıl sonra hı hı. o onlar olarak ortaya çıkıyorlar. Şimdi yani iki tane örnek vereyim. Birisi Hume, Değil mi David Hume. İşte bugün iki, yok her yıl mı, iki yılda bir iki yılda bir bir işte kongre yani kongre toplanıyor onun adına Hume Kongresi 1976'dan beri çıkmakta olan bir tane Hume şeyi var nedir o, dergisi var aylık 1976'da ilk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 Ne biçim filozofu. Saf Aklın eleştirisi 1781'de yayınlanıyor. 1787'de ikinci baskı yapmak istiyor. Bazı yerlerini değiştirmek istiyor. Yayıncı diyor işte. Valla diyor yayıncı hemşerisi senin kitap satmıyor diyor. Onun için diyor yani sen de masraflara katılırsan diyor, yaparız ikinci baskıyı diyor.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 20. yüzyılda, 20. yüzyılda, yani aslında bütün yüzyıllar boyunca e, bir miktar şey oluyor. E, yani işte iletişimin hızlanması, <gülüyor> bilmem, yani yaygınlığında da şey hale gelmesi, en yani falan. Şimdi ama yani Fuko'yu alalım. Foucault, yani işte zamansız öldük, 83, 83 deniyor böyle bir şey. Şimdi acaba yani Foucault e, anlaşılmış durumda mı şu anda? Evet o bir soru tabii. Yani yerleşiklik kazanmış durumda mı? Çok tartışıldığı kesin. Yani bir yani mesela ne bileyim ben bir hekim olsaydım yani Foucault'u anladığım zaman istifa ederdim. <gülüyor> evet. Bırakırdım hekimliği.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 yani bu kadar işte tırnak içinde sistem muhalifi, sistem karşıtı her ne denecekse. Ee, böyle bir, birisi akademi içinde çalışmak istese büyük ihtimalle dışlama yoluna gidilecek. Ama e, Fransa'da yani tabii bu kadar e, kesin konuşmayayım belki mutlaka dışlama mekanizmaları işliyordur bazı konularda. Ama sanki devlet orada daha aydınlanma geleneğine,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 <gülüyor> özür dilerim iktidar her zaman kendine karşıtlar bulur ve ikinci, ikinci mekanizmada o karşıtları kendi içine alır <gülüyor> yani, kend, yani yani geçen günlerde okudum şeyde ıı, hatırlamıyorum şimdi ee, bu şey Cezayir e, şey olayları sırasında işte Sartre karşı çıkıyor yani Fransanın ne işi var orada bilmem ne yapıyorsunuz falan diye ona sonra Degol şey demiş e, Monsieur Sartre Fransadır demiş şimdi ama yani, yani çok ilginç evet tabii çok ilginç bir şey değil mi yani o yani şimdi Foucault işte en yani college de France üniversitesi Southern California'da bir sömestre şey işte kürsü. Hı hı. Mezun zaten. mersumsatz. Newsweek'te böyle şeyler fotoğraflı hı. bilmem neler falan röportajlar. Hı. Gayet iyi farkında Foucault tabii. Ve yaptı hani ben bir, bir kere demiştim ya yani iktidarın gövdesine bir uğur olarak yerleşmek. Evet. Yani iktidar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 <gülüyor> ha, ama ilginç bir fark yani. Evet. Çok güzel ettik bir ara evet, artık. Peki efendim bu, bu bizim çırak zaten yavaş yavaş bu programı ele geçiriyor. <gülüyor> ben artık çırak durumuna düşeceğim galiba. Yine tutmuş kit Jarrett bulmuş. Siz 3:25 geçe gelince programın e, selameti açısından duruma el koyma gereği. Duruma, duruma el koyuyorsun. Peki efendim şimdi Keith Jarrett'le modernize oluyoruz. Keith Silence <gülüyor> albümünden Rainbow dinliyoruz. Açık dergi. Evet efendim. Keith dinledik. Bir de adını da Silence koymuş. Ne biçim sessizlikse. <gülüyor> Peki. Şimdi şimdi bir dinleyicimiz aramış. Erdal Eroğlu dinliyoruz.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 yani yaşayan en geveze filozofu bulmuşum bakıyorum. Yani deride kadar geveze herhalde olunamaz. <gülüyor> Çok şimdi, eser verdiği için mi söylüyorsunuz evet, bunu? Evet, evet herhalde. Ee, şimdi bu e, felsefe hakkı hukuktan felsefeye, doğrudan felsefeye, felsefe hakkı hakkında gibi anlamlara e, gelen başlığı olan kitabından Deride'nin, Dürruale Filozofi kitabının ön sözünün bu beşinci bölümünden e,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 Felsefe eğitiminin ve özellikle de dil felsefesinin etkisi altında e, yazılmıştır e, ve doğrudan bu etkinin altındadır. Diyor. Ondan sonra da e, biraz daha e, sonraki bir bölümde e, şunu söylüyor. Yani benim diyor yazdığım şu anda beni okuduğunuz şu anda bile e, işte beni okuyabilen okuma e, olana olan birkaç bin insan dışında. Ee, bilginin geçişi, bilginin anlamın geçişi ve yorum ve ikna etkileri çok eşitsiz bir şekilde dağıtılmıştır diyor Hı. dolayısıyla yani bu kadar felsefe tarafından belirlenmiş belli bir felsefe tarafından ortaya çıkarılmış aa, haklarla doğrudan ilişkili büyük bir topluluk, büyük bir kitle e, felsefeden habersiz olduğu için burada bir Hı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 Jack yazdıklarını okuyan işte kendisinin söylediği gibi birkaç bin kişi. Evet. Şimdi şöyle bir şey işliyor. Şimdi bugün bugün Almanya'da Kant'ı görebilirsin sokakta. Ne biçiminde? Nasıl görebilirsin? Mesela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 lise öğretmeni yetiştiriyor. Evet. Lise öğretmenleri de lisede öğrencileri yetiştiriyorlar. Yani bu böyle bir yani piramit düşün. Yani yukarıdan aşağı gittikçe genişleyerek aşağı doğru etkisi geliyor felsefenin. Bu yani herkesin yani istese de okuyamaz zaten. Evet, yani, tabii, tabii. Yani belli bir anlamda.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 Acaba kaç kişi okumuştur? Yani Avrupa Parlamentosu üyelerinden acaba kaç kişi okumuştur? Bilmiyorum. Birleşmiş Milletler görevlilerinden kaç kişi okumuştur? Ama ne oluyor? O yani işte söylediğim aşağı doğru genişleyerek yayılan bir etki olarak insanlara ulaşıyor sonunda. İnsanların kafalarına ulaşıyor. Evet. Tabi yani şey demenin şimdi herkes felsefe okusun gibi bir şey söylemek de öyle, çok öyle, çelişkili ve tuhaf bir şey bir zaten. İzlederden yani da mi? söylediğini ya. düşünmüyorum zaten. Yani kendisi açısından da çelişkili olur çünkü felsefeye böyle büyük bir neredeyse ilahi bir şey yüklemiş de olur. Ayrıcalık ve önem. Yani öyle bir, şey olur, öyle bir şey de söylemiyor zaten ama yani sanıyorum buradan çıkarılabilecek anlam en azından insan hakları uğruna politik mücadele yürütülenlerin ee, bu kavramların oluşundaki önemi açısından felsefeden haberdar olmalarının kaçınılmaz olduğu gibi bir anlam çıkıyor bütün bu okuduklarımdan evet <gülüyor> peki <gülüyor> peki hadi bir tane daha içeri çal Çalalım. yani felsefe, felsefe yani nedir felsefe 30 bin tane ayrı şeye felsefe denmiştir tarih evet. boyunca. Evet. Şimdi yani Newton'un kitabının adını biliyor musun? Hayır. Hangisi? Yani Newton'un kitabı işte yani, yani. Fizik kitabı. Fizik kitabı. Yerçekimi bilmem bir falan. Bunları anlattığı kitabın adı Latince. Ee, Principia Philosophica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 İşte mahkemesinde şey demiş İşte Atinalılar demiş Atina büyük bir attır Ben de bir at sineğim demiş <gülüyor> İşte ben gelip onu ısırıyorum Ondan sonra Çünkü boyna uyumaya niyetleniyor Ben onu ısırmazsam o uyur onu, O uyumasın diye ben onu ısırıyorum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 Tamam. Aynı albümden, Silence albümden Trace'de dinliyoruz. Evet efendim. Bu ki içeride beni bayıyor doğrusu. Onun için fade out ettik zaten. Beş dakikamız var. O arada Lale e, mesajı için teşekkür ederiz. Bizi hep dinliyormuş. Bakın soruyordunuz dinleyenimiz var mı diye. Taksi evet. şoförlerinden Lale Mansur'a kadar geniş bir kitle <gülüyor> tarafından. Peki <gülüyor> ama kast, ben, e, şey, taksi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 Yani işte anlaşılan şey, hani, yani şoförlere sesleniliyor. Yani dikkat edin, ezmeyin çocukları. Cibar'da da bir okul var herhalde ki. Azmış. Evet, Beşiktaş'ta. Hı. Bu beni rahatsız etti. Ne diyorsun? Niye rahatsız oldunuz? Çocuklar geleceğimizdir, onlara dikkat edelim.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 Onların kendilerinin bir önemi yok ya. Evet, işte ben bizim yüzden, geleceğimiz olmaları açısından evet. onları ezmemeliyiz. Hı hı. Değil mi? Boyuna, yani, yani şoförler, yani çocukları ezerse boynu sokaklarda <gülüyor> geleceğimiz yok olacak. İşte gençlikle ilgili öteki söylemlerde de zaten yani işte gençlere bir şey emanet ediliyor, bir misyonları var. Geleceğin büyükleri, yöneticileri olacaklar. O yüzden.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 bu sefer parmak kaldırmadı Kafa, şey yani, rezignasyon şey, hareketi yaptı. evet efendim sevgili gardiyanımız güleç yüzüyle bize hadi ulan diyor o yüzden biz de bitiriyoruz ee, geleceğimiz olan çocuklar Peki, ne diyelim? Ne değil? İyi günler değil. İyi, <gülüyor> İyi günler değil. İyi günler. Yoruşmak <gülüyor> sad. Felsefe gevezelikleri. Hak Hak, hukuk, hakikat vesaire. Usta geveze. Aruğla, Çırak Geveze Ferhat Taylan 20 yıl sonra tekrar